Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil aleminessalatu vesselamu ala Resulüne Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi ecmain. Efendim uzun bir süredir 33. sözde, 33 pencerede, 33. sözde pencereler okuyor. Marifetullah'a dair Üstad Bediüzzaman'ın araladığı pencerelerde marifet nurlarını almaya çalışıyorduk. Bugün inşallah bunları tamamlayacağız 32. ve 33. pencerelerle. 32. pencere. O Allah'a rızasını verenlerin dini haklıdır ve onu dinin her yerinde gösterir. O Allah'ın şehididir. Evet, bu ayeti kerime serleva yapmış ustalar hazretleri. Hem konuyu özetliyor, hem de bu ayetin tefsiri makamında oluyoruz gelecek sözler. Bu ayet kerimede mealin Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor: Bütün dinlere üstün kılmak üzere hidayet ve hak diniyle gönderen odur. Bütün dinler üstün kılmak üzere Resulünü, Peygamberini hidayet ve hak diniyle gönderen odur. Buna şahit olarak Allah yeter. Diğer ayet kerimе. Kul <Gül> ya eyühe nas inni rasulullah ileykum ve, ve Bu ayet-i kerimede de mealen şöyle buyuruyor Rabbimiz. De ki ey insanlar ben sizin hepinize göklerin ve yerin sahibi olan Allah'a gönderdiği peygamberim. Ondan başka ibadete layık hiçbir ilah yoktur. Dirilten de odur, öldüren de. Ne yani halinde ayet-i kerimeler. Şu pencere semay-i güneşi belki güneşler güneşi olan Hz. Muhammed as'a tü penceresidir. Yani marifete götüren yolları üstat bizlere tarif etti. Bu pencerede de müthiş bir pencereden bahsediyor. Bu pencere peygamber as'a kendisi. Burada konuya uygun olarak Peygamberi şöyle tavsiye ediyor. Ustadımız Şu pencere Sema-i Risalet'in güneşi. Sema-i Risalet. Yani biz Cenab-ı Hakk'ı tanımak için daha çok semadan ziyade aklımıza bakarak e, aşağı yukarı bu pencerelerde seyrettik. Mantık muhakem-i istidlal yoluyla aklımızın olmazsa olmaz diyerek tasdik ettikleri müthiş pencereler okuduk. Ne de olsa bu arzidir, insanidir, enfusidir. Fakat bir de doğrudan doğruya Cenab-ı Hakk'ın kendisini bize tanıtması var. Bu semadan gelen haberlerle mümkün. Onun için semai risalet tabiri burada çok hoş düşüyor. Yani peygamberlik seması diye bir tabir. Yani vahiy hakikatini ifade ediyor. Yani biz yere bakarak da yollarımızı bulmaya çalışırız. Yıldızlara bakarak da yollarımızı bulmaya çalışırız. Ama çok zaman yıldızlara bakarak yollarımızı bulmaya çalıştığımızda çok daha e, isabetli oluruz. Dolayısıyla insanın kendi el, el yordamıyla bulduğu Cenab-ı Hakk'a ait, marifet ait hakikatler başka ve Peygamber Aleyhisselam'ın vahiy yoluyla bizzat Cenab-ı Hakk'tan kendisini tanıtması şeklinde ifade ettiği marifet çok daha farklı. Evet. Dolayısıyla bizi aydınlatan, yolumuzu gösteren, bize hidayet eden vahiydir. Evet. Dolayısıyla bir semadır. Ee, risalet, peygamberlik. Bu semanın da güneşi Peygamber Asatü Vesselam. Hatta güneşler güneşi olan. Yani bazı güneşler var ki diğer güneşlere merkezlik yapar. Yani o güneşin etrafında diğer güneşler döner. Dolayısıyla Peygamber Asatü Vesselam aslında bir güneştir. Ama her bir peygamber ayrı bir güneştir. Ama bütün peygamberler bir anlamda Peygamber Aleyhisselam'ın etrafında dönüyorlar. Evet. Dolayısıyla insan bir aydınlanma istiyorsa, marifet konusunda nur istiyorsa peygamberlerin dediklerine kulak vermek durumunda. Özellikle de peygamberlerin serdarı olan Peygamber Aleyhisselam'a kulak vermek durumunda. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ı tanımanın yolu aslında oradan geçiyor. Hani, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah Hakikati. Biri birisiz olmuyor. Yani la ilahe illallah demek insanı kurtarmıyor. Niye? Çünkü la ilahe illallah diyerek Allah'ın birliğini insan bulabilir. Ama nasıl bir Allah? Yani kafamıza göre, düşüncemize göre bir Allah inancı olmaz. Hakikat halde Cenab-ı Hak nasılsa onu öyle bilmek. Yani buna yakışır bir şekilde bilmek gerek. Yoksa tarih boyu insanların alemde farklı farklı Allah telakkileri olmuş. Dolayısıyla Allah'ı kendisinin istediği, kendisine yakışır bir şekilde bilmemiz önemli. Bunun yöntemi de bizzat kendisinin görevlendirdiği bu konuda tarif edici olarak görevlendirdiği Peygamber asad Vesselam'ı bilmek, dinlemek gerek. Dolayısıyla onun nurundan çıktıktan sonra marifet nurları körelir. Demek ki marifetin marifet olabilmesi için resul Ekrem asad Vesselam'ın getirmiş olduğu hakikatlere kulak kesilmek gerekiyor. Evet. Bu açıdan baktığımızda Cenab-ı Hakk'ı anlatan en büyük delil Peygamber ve Selam'dır. Hatta yani bu dünyaya güneş ne kadar lazımsa, maneviyat dünyamızda da Peygamber Esatü o kadar lazım ve olmazsa olmazdır. Yoksa karanlıklar içerisinde kalırız. Şu gayet parlak ve pek büyük ve çok nurani pencere, 31. söz olan Miraç Risalesi ile 19. söz olan ne vüvet asat ve selam risalesinde ve 9 işaretli olan 19. mektupta ne derece nurani ve zahir olduğu ispat edildiğinden o iki sözü ve o mektubu o mektubun 19. işaretini bu makamda düşünüp söz onlara havale et yalnız deriz ki. Yani gerçekten bu konu çok önemli ve mühim olduğu için Risale-i Nur'larda çok geniş yer bulmuş. Dolayısıyla üstatlar tekrarlamıyor. Biz de onlara havale ediyoruz. Onları zihninizde tutarak şu cümleyi Anlayın diyor. Dolayısıyla öyle bir yapıyla insan bu cümleye baktığında cümlelerin altının ne kadar dolu dolu olduğunu gösteriyor. Tevhidin bir bürhan-ı olan Zat-ı Ahmet Aleyhisselatü Vesselam. Tevhidin bir bürhan-ı konuşan bir kanıtı delili olan Zat-ı Ahmet Vesselam, Risalet ve velayet cenahlarıyla yani kendinden evvel bütün enbiyanın tevatürle icmalarını ve ondan sonraki bütün evliyanın vasfiyanın icma kerane tevatürlerini tazammın eden bir kuvvetle bütün hayatında bütün kuvvetiyle vahdaniyeti gösterip ilan etmiş ve alem İslamiyet gibi geniş, parlak, nurani bir pencereyi marifetullah'a açmıştır. Evet, bir cümle ama dediğim gibi üstteki söz ve mektuplarla doldurularak düşünülmesi gereken bir söz. Ve sözlerin belki en burada e, cami olanı, en veciz olanı ifade edilmiş oluyor. Biz kısaca bir nazar etmeye çalışalım. Tevhidin bir bürhan natık olan, yani insan bakarak bazı sonuçlara çıkabiliyor istidlalle. Ve Cenab-ı bir olduğunu, her şeyin onun eseri sanatı olduğunu insan anlayabiliyor. Ama bu insanın kendi çıkarımı oluyor. Ve insan çıkarımlarını çok zaman yanılabiliyor. İşte Zat Ahmeti Aleyhisselatü Vesselam konuşan bir bürhan, konuşan bir kanıt. Yani. Evet. O en büyük davası nedir? Allah'ın birliğidir. La ilahe illallah, din, kurtulun diye. En büyük davasının tevhid olduğunu ifade ediyor. Dolayısıyla Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın doğruluğunu ispat eden her şey aynı zamanda marifeti ve tevhidi de ispat etmiş oluyoruz. İşte bu böyle bir zat şahane zat-ı ahmediya sallallahu ve Risalet ve velayet cenahlarıyla yani kendinden evvel bütün emliyanın tevatür icmalarını ve ondan sonraki bütün evliyanın vasıfiyonun icmakarhane tevatürlerini tazamın eden bir kuvvetle. Yani peygamberimiz iki yönü var. Bir yönüyle peygamberlik yönü var. Dolayısıyla bütün peygamberlerin, geçmiş peygamberlerin ki temel e, iddialarını temel e, esaslarını tekrar ediyor, talim ediyor en geniş ve parlak şekilde. Dolayısıyla o peygamberlerin peygamberden ispat eden her şey, Peygamber Aleyhisselam'ın tevhid gibi, haşir gibi, bütün hakikatlerini aynen ispat ediyor. Yani Hz. Musa'ya peygamber dediren ne varsa, onların hepsi peygamberimizde de var. Hz. Nuh Aleyhisselam'ın peygamber dediren ne varsa, hepsi daha mükemmel bir şekilde Peygamber Aleyhisselam'da da var. Dolayısıyla bütün peygamberlerin peygamberliğini ispat eden bütün mucizeleri doğruluk delilleri Peygamber'in da aslında peygamberliğini ispat ediyor. Diğer bir yönden baktığımızda da onların başta Hz. Musa ve İsa olmak üzere sürekli gelecek bir peygamberin müjdesini verdiklerini görüyoruz. Dolayısıyla onlar da peygamber de sürekli desteklemiş oluyorlar diye anlamda. Hepsinden öte de hepsinin ortak beyanı ifadesi tevhid ve haşir üzerine müesses. Konumuz da marifetullah'tır. İşte peygamber bu iddiaları yalnız değil. Peygamber Peygamber'in parmak bastığı her şeye tüm peygamberler de parmak basıyor. Ondan sonra velayet cenahı geliyor. Yani peygamber selamın ardından gelen milyonlarca insanlar var. Dal gibi deha sahibi insanlar var. Bunlar da hem kendi kerametleriyle veya ortaya koymuş olduğu bürhanlarıyla, kanıtlarıyla peygamber selam ifade etmiş olduğu aynı manayı ders veriyorlar. Dolayısıyla aynı noktaya parmak basıyorlar. Dolayısıyla hem geçmiş peygamberlerin hem de peygamber selam sana gelen evliyaullahın, asfiyanın muhakkik insanların aynı noktaya parmak bastığını görüyoruz. İşte Peygamber Aleyhisselam iddialarında sadece kendi mucizelerin arkasını almıyor. Bütün peygamberlerin mucizelerini, bütün Evliyaullah'ın kerametlerini ve bütün e, muhakkik zatların izah ve ispatlarını da arkasını almış oluyor. Dolayısıyla Peygamber Aleyhisselam bu iddiası bu nurani kafilenin, iki taraftaki nurani kafilenin ortak beyanı olmuş oluyor. Evet, Bütün hayatında bütün kuvvetiyle vahdaniyeti gösterip Vahden gösterip ilan etmiş. Ve alem-i İslamiyet gibi geniş, parlak, nurani bir pencereyi marifetullah'a açmıştır. Evet. Bir de Peygamber Aleyhisselam'ın asıl sadece sözleri değil, ortaya koymuş olduğu bir uygulamalar var. Bu uygulamaların da bir tezahürü var. İşte Peygamber Aleyhisselam'ın İslamiyet olarak ortaya koymuş olduğu bir projeler, uygulamalar bütünü var bir alemdir, bu, bir dünya kurmuştur Peygamber Aleyhisselam. Bu dünyanın temel esaslarını tesis etmiş tırs. Dolayısıyla İslamiyet olarak ortaya koymuş olan, İslamiyet'in e, karşı konulmaz, emsali gösterilmez, çok müthiş disiplinleri, esasları, e, uygulamaları var. Bunların doğruluğu, hakkaniyeti de Peygamber Aleyhisselam'ın davasını ispat edilir. Evet. Dolayısıyla Peygamber ki Kur'an'da Peygamber selamın sözlerini e, diliyle bize geldiği için e, onun tasdikini taşıyor. Kur'an vasıtasıyla ya da Peygamber selam diğer sözleri vasıtasıyla tesis etmiş olan İslamiyet bütün kuvvetiyle, bütün hakkaniyetiyle Peygamber Aleyhisselam'ın da tasdiki hükmünde oluyor. Evet. Ve alem İslamiyet gibi geniş, parlak, nurani bir pencereyi marifetullah'a açmıştır. İmam Gazali, İmam Rabbani, Muhiddin Arabi, Abdülkadir Geylani gibi milyonlar muhakkikin, i asfiye ve sıddıkın o pencereden bakıyorlar, başkalarına da gösteriyorlar. Şimdi biz belki, belki bu Peygamber Aleyhisselam ortaya koymuş oldu. Pencereyi tam olarak ihata edemiyoruz. Ama dev dehalar var. Işte. İmam Gazali, İmam Rabbani, Muhiddin Arabi, Abdülkadir Geylani gibi Peygamber Aleyhisselam onların da ellerinden tutuyor. O pencerelerden neler gösteriyor onlara? İşte bunlar bakıyor, baktıkça imanları artıyor ve Peygamber Aşetü'llah'dan daha büyük bir rehberin olmayacağını, bir müşvedden olmayacağını bize beyan ediyorlar ve onun elinden tutarak, onun eteğine yapışarak hakikate vasıl oluyorlar. Bu hakikat özellikle marifet anlamında. Yani Peygamber Aşetü'llah yolundan giderek Peygamber Aşetü'llah'ın talim etmiş olduğu hakikatleri, ya bizzat yaşayarak müşahade ederek şudur derecesinde görüyorlar ya da muhteşem akli, mantıki, burhani istidlali delillerle ortaya koyuyorlar. Ve doğru söylüyorsun. Sen çok doğru sözlüsün diye onu tasdik ediyorlar. Hem kendiler görüyorlar. hani bizim görebileceğimiz seviyede e, seviye indiriyorlar ya da bizi alıp onların seviyesine yükselterek Peygamber Efendimiz'in talim etmiş olduğu özellikle marifet ait hakikatleri hakikatlere biz muhatap kılıyorlar. Acaba böyle bir pencereyi kapatacak bir perde var mı? Ve onu iddiam edip bu pencereden bakmayanın aklı var mı? Haydi sen söyle. Evet demek ki Peygamber Aleyhisselam'ın penceresi daha önce geçen 31 pencere kadar ve hepsini birden içine alan bir pencere ve özellikle de işte 19. söz gibi 19. mektup gibi özellikle de Miraç bahsindeki kısım gibi Peygamber Efendimiz derinlemesine anlatan onun mucizevi doğrudan doğruya Cenab-ı Hakk'ın tasdiki altında oluşu ve konuşuşu bize ifade ediliyor. Onları beraber düşündüğümüzde bu ne muhteşem bir pencere oluyor. Hatta o pencere olmazsa diğer pencerelerin de karanlıkta kalacağı anlaşılıyor. İşte Peygamber Efendimiz Aleyhisselam güneşler güneşi bu anlamda. Dolayısıyla bizim Düşünce dünyamızı aydınlatıyoruz, bizi, bizi hakikati bütün çıplaklığıyla gösteriyoruz. Evet, 33. pencere. Alhamdulillahil Llāhi Llāhi anzala 'ala abdhīl-kitāb wa lam yajʿalāhu iwaḍan Evet, ustahanın bu pencereye serleha etmiş olduğu ayetlerden biri bu. Kısa cemali şöyle. Hamd o Allah'a mahsustur ki kuluna kitabı dost doğru bir şekilde indirmiş ve o kitapta hiçbir tezat ve erliğe yer vermemiştir. Diye ayetkerim Elif Lam Ra. Kitabun enzelnahu ileyke li tukhrijen-nase minez zulumatil nur Bu ayetkermede mealim Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Elif Lam Ra. Bu bir kitap ki İnsanları inkar karanlıklarından iman nuruna çıkartman için sana indirdik. Evet, Burada da Kur'an'a dikkat çekiliyor. Hiçbir içinde eğriliğin olmadığı, hidayet vesilesi olduğu ve insanları karanlıktan nura çıkardığını vurguluyoruz. Bütün geçmiş pencereler Kur'an denizden bazı katreler olduğunu düşün. Üstad bu ayette de, bu pencereye de başa ayet koymuş. Bütün aşağı yukarı pencerelerin başlangıcında bir ya da birkaç ayet var. Dolayısıyla aslında bu pencereleri Kur'an bize açmış. Yani Kur'an elimizden tutarak bu 33 pencereden kendisini seyrettiriyor ate Cenab-ı Hak Kur'an vasıtasıyla. Kendisini anlatıyoruz. Dolayısıyla kendi kendisini anlatıyoruz. Nasıl anlamamız gerektiğini, doğru anlamanın ne olduğunu bizzat kendisi ders veriyor Kur'an bize. Dolayısıyla şimdiye kadar geçen bütün pencereler gözümüzün önüne alındığında Allah'ı doğru anlamanın yolu ancak Kur'an'la mümkün olduğu anlaşılıyor. Evet. Bütün geçmiş pencereler Kur'an denizinden bazı katreler olduğunu düşün. Sadece bazı damlacıklar. Yani deryadan bir damla. Evet. Verdiği örnekler. Ya da mesela bir ayetin çok yönleri var. Çok derinlikleri var. Üstad sadece muhatabına bazı yönlerini açmış oluyor. Dolayısıyla ben damladan şey, denizden bir damla gösteriyorum size. Siz kendiniz derinlemesine dalın. Bu Kur'an'ın deryasından doya doya için diye bizi Kur'an'la baş başa bırakıyor üstad. Evet. Dolayısıyla 33 pencerede 33 muhteşem delil gösterdim ama diyor. Bu delillerin sadece birkaç yönü. Yani deryadan damla gibi. Bunun üzerine düşün. Sonra Kur'an'da ne kadar ağab hayat hükmünde olan envar-ı tevhid var olduğunu kıyas edebilirsin. Artık işte bir damlasında bu kadar tevhid kat katreleri varsa artık bu deryada neler var düşünüyor. Bütün fakat bütün o pencerelerin menbaı, madeni ve aslı olan Kur'an'a gayet mücmel bir surette, gayet basit bir tarzda bakılsa dahi yine gayet parlak, nurani bir pencere camiadır. Dolayısıyla insan marifete pencere aç arıyorsa eğer yani Cenab-ı Hakk'ı ben nasıl tanırım ki? İnsan için en büyük merak bu. Bu kainattaki muhteşem düzenin arkasındaki muhteşem kanunların sevk ve idare edicisi ya da bize muhatap olduğumuz bunca nimetleri bahşeden Cenab-ı Hakk'ın rahmetinin e, müşahadesi, tanınması son derece önemli ya da kainatı baştan başa muhteşem bir sergiye çeviren muhteşem güzelliklerin kaynağı olan Cenab-ı tanımak insan için en büyük merak konusu. Dolayısıyla tarih boyunca insanlar onu tanımak için gayret sarf etmişler. Nasıl tanıyacaklar? İşte bunun için doğrudan doğruya insanın sadece kendi akıl ve kalbiyle değil vahiy yoluyla Cenab-ı Hak kendisini kendisine layık bir şekilde tanıtmış ki insanların aklına gelen Cenab-ı Hakk'ın şanına hiç yakışmayan bu anlayışları silip süpürsün. Evet. İşte bu kitapların içerisinde de en muhteşemi ve hepsinin adeti içinde ihtiva eden Kur'andır. Cenab-ı Hakk'ı bize en iyi tanıtan bürhan. Mek en büyük pencere, Kur'an penceresi. Evet. Fakat bütün o pencerelerin menbaı madeni ve aslı olan Kur'an'a gayet mücmel bir surette, çok öyle kısacık özetle, gayet basit bir tarzda bakılsa dahi yine gayet parlak, nurani bir pencereciamadır. Yani Kur'an'a bakan herkes istifade ediyor. Yeni yetme bir çocuk da istifade ediyor. Bir filozof da istifade ed ediyor. Dolayısıyla herkes seviyesine göre tevhidi bütün derinliğiyle e, hissedebiliyor. En azından Kur'an'ın hakikatlerinden. Tamamını okumasa bile bir suresine bile nazar etse Cenab-ı Hakk'ı böyle insanların yanlış anlayışlarından, tuhaf e, anlayışlarından e, adeta ağrı bir halde, şanına yakışır bir şekilde Tanımanın yollarını açıyor. O pencere ne kadar kat'i ve parlak ve nurani olduğunu 25. söz olan İcaz Kur'an Risalesi'ne ve 19. mektubun 18. işaretine havale ediyoruz. Evet. Dolayısıyla bu zaten başlı başına muhteşem bir şey. Yani Kur'an'ın ne kadar e, mucizevi bir şekilde tevhidi anlattığını anlamak istiyorsak 25. söze, Kur'an'ın mucizeliğini anlatan o muhteşem söze havale ediyoruz. Üstad bizim bizi. Kur'an'ı bize gönderen Zat-ı Zülcelal'in aşırı rahmanisine niyaz edip deriz. Bir duayla bitiriyor bunu da. Rabbena <gülüyor> la tu'akilne innesine vekta'na. Ey Rabbimiz eğer unutursak ya da hata edersek bizi muakaze etme, bizi soru geçecek mi? Rabbena la tuzîkulübele ba'di Rabb, Ey Rabbimiz bizim kalbimizi kaydırma. Bizi ilayet ettikten sonra buyuruyor ayet-i de. Rabbi la taqabbal Ey Rabbimiz bizden kabul et. Sen işitici ve bilicisin şüphesiz diyor ayet kerime. Vettube aleyna inke entet rahim. Ve bizim tövbemizi kabul et. Sen şüphesiz tövbeleri kabul edensin, merhamet sahibisin. Burada sözler bitmiş oluyor 33. sözle beraber. 33. sözün 3. penceresiyle beraber. Üstad bunun tamamına yönelik bir ihtarda bulunuyoruz bize. Onu da okuyalım. Şu 33 pencereli olan 33. mektup imanı olmayan inşallah imana getirir. Üstat 33 ayrı kademe kademe, 33 ayrı yönden Cenab Hakk'a karşı pencereler açmış oldu bize. Evet. Bu pencereler inşallah imanı olmayanı imana getirir. İmanı zayıf olanın imanını kuvvetleştirir. Evet, i̇manı varsa, mut, kuvvet veriyoruz. Evet. İmanı kabî ve taklidi olanın imanını tahkiki yapar. Diğer taraftan kuvvetli imanı var ama taklidi. Yani ne ifade edebilir, ne başkasını anlatabilir bir şekilde, ne de izah ve ispatını yapabilecek bir durumda. Sağlam bir itikadı var ama bunu ifade etmekten acizse bir insan. İşte bu bahislerle insan imanını hem kelimelerle anlatabilecek hem de anlayabilecek duruma geliyor. Dolayısıyla adeta her birini kuvvetli bürhanlarla, aklı, mantıki, kıyasi bürhanlarla desteklemiş oluyor. Demek ki imanı olmayan inşallah imana getiriyoruz, imanı zayıf olana kuvvet veriyor. imanı zaten kuvvetli olanı tahkiki hale getiriyor. İmanı tahkiki olanın imanını genişlendirir. Evet imanı var ve tahkiki fakat imanda genişliğin haddi yok. Yani bir çam çekirdeği de çam ağacı özelliğini taşır, maydanoz kadarken de taşır, minare kadarken de ağaçtır. Dolayısıyla imanda da böyle mertebeler var. Evet, Dolayısıyla imanına genişlik veriyoruz. İmanı geniş olana bütün kemala tahkikiyenin medarı ve esası olan marifetullah da terakkiyat verir. İmanım zaten genişliyorsa bir insan bütün kemalat hakikatenin medarı. Yani insanın kemalatı ancak Cenab-ı Hakk'ın marifetinde terakkiyle mümkün. Hatta bütün e, tarikatların müntahası hakiki imanın inkişafından ibarettir diye ehl takip ittifak etmişler. Yani İmanli mevzuların az biraz daha inkişaf etmesi ve daha duyulur, görülür, anlaşılır hale gelmesini birçok keramete tercih etmiş Evliyaullah. Dolayısıyla insan içinde en yüksek makam madem Cenab-ı Hakk'ın marifetinde terakki etmektir. İşte her bir Risale farklı farklı pencerelerden imanın insan, insanın imanını hem kuvvetlendiriyor, hem renklendiriyor, hem genişlendiriyor. Evet. Bütün Kemal-i medarı ve esası olan Marifetullah'ta terakkiyat verir. Daha nurani, daha parlak manzaralar açar. İşte bunun için bir pencere bana kafi geldi yeter diyemezsin. Evet. Bazen marifette yani Risale-i Nur'un özellikle çok ciddi tahşidatı var. Birçok mevzuda birçok yönden aynı hakikati anlatıyor. İnsan bunu bazen anlamakta zorlanıyor. İşte üstad burada bunun e, sebeplerini ortaya koymuş oluyor bir anlamda da. Yani bir kısım insanın imanda zafiyet var. Kuvvete ihtiyacı var. Bir kısım taklidi, tahkike ihtiyacı var. Bir kısım tahkik olsa bile yeterli genişliğe sahip değil. Diğer taraftan da yeterli genişliğe sahip olanın bile yani marifet ufku tükenmez. Sürekli ilerliyor. İnsan da dolayısıyla bu marifet ikliminde sürekli terakki etmek durumunda bir sonu yok. Yani bu terakkinin, marifetin sonu yok. Çünkü Cenab-ı Hak'ın her bir isminin e, nihayetsiz tecelliyatı var. Bunların tamamını insanın kavraması da mümkün değil. Ama ne kadar kavrayabilirse o kadar mühim. Ve insan için en yüksek makam da bu zaten. Üstad da baştan sona Risale-i da bunu yapıyor. Bir yani çeşit işte esma talimi. Yani hakiki hakayı keşişi esma ilahiyedir diyor Üstad bir başka yerde. Yani bütün kainatın arkasında iş gören, işleyen Cenab-ı Hakk'ın isimleridir. Ve insanın bu kainat perdesinin arkasında işleyen, iş gören bu rahmeti, celali, izzeti, azameti, cemali görmesi lazım. Ki risale baştan sona bunun talimidir. Çünkü senin aklına kanaat geldi hissesini aldıysa kalbin de hissesini ister. Bazı bahisler var ki insan aklına hitap ediyor. Aklını doyuruyor. Tamam akıl tatmin olabilir bir noktada. Hissesini al. Kalbin de hissesini ister. Ama kalp farklı şeylerden hisse alıyor. Mesela akıl anlamak için kalp sevmek için. Hakikaten de benimseyip kabullenip bundan feyiz almak için muhatap oluyor. Ruhun da hissesini ister. Fakat bir de insanın ruhu var ki ruh çok farklı şeylerden, farklı ufuklardan besleniyor. Bunların ayrı ayrı ayrı ayrı hepsinin hissesi var ve dostlar Risale-i Nur bunların hepsini ayrı ayrı doyuruyor. Farklı bahisler, farklı duygularımıza hitap ediyor. Bazı yerler için Üstat öyle başlıklar koyuyor. Bu bu ders akıldan ziyade kalbe bakar gibi ifadeleri beyanlar da var. Hatta hayal de onurdan hissetsin isteyecek. İnsan o kadar çok duyguları var ki her birinin ayrı ayrı hissesi var. Bina alei her bir pencerenin ayrı ayrı faydeleri vardır. Mirac risalesinde asıl muhatap mümin idi. Mülit ikinci derecede istima makamındaydı. Şu ise muhatap münkirdir. İstimam makamında makamlarında mümindir. Bunu düşünüp öylece bakmadı. Ama biraz çok önemli bir nokta. Mesela miraç bahsini anlatırken, Miraç Allah'tan bahsediyor, Sema'dan bahsediyor, Melaike'den bahsediyor. Dolayısıyla yani mülhit birisine bunu anlatamazsınız. Dolayısıyla Miraj'ı anlamak isteyen bir insan ancak dinleme makamında kalır. E, bütün bu hakikatleri muhatap olur. Mümin birinin kulağıyla dinlediği zaman ancak bazı hakikatlerini anlayabilir. Dolayısıyla Miraç bahsi doğrudan doğruya bir münkire anlatılamaz. Onun için ustador da asıl e, bazı şüpheye düşmüş e, mümin için yazmış orisali. Arada da dönüp dinleme makamında bulunan müliyede de gerekli dersini veriyordu. Şu orisaliyse muhatap münkirdir. Yani burada asıl muhatap ki ifadeleri o anlaşılıyor. Sonda hep onların kafasına kafasına vuruyor çünkü münkir bir insan nazar alınıyor. Onun aklının almadığı şeyleri. Aslında ne kadar akla yakın olduğu, hatta tam tersinin aklına ne kadar aykırı olduğunu burada bize izah ve ispat ediyor. Dolayısıyla İslam makamındaki mümindir burada. Yani dinleme makamında mümin bulunuyor. Yani asıl e, muhatap mümkir. Bunu düşünüp öylece bakmanı diyor. Ama aslında şöyle bakılırsa, üstad burada çok farklı bir e, üslup kullanıyor. Çünkü yukarıdan saydığı gibi iman olmayan inşallah imana getirir, zayıf olanı kuvvetlendirir, işte taklidonu tahkiki yapar, tahkiki olanı genişlendirir derken bazen müminlerin aleminde o kadar çok e, mümince olmayan düşünceler var ki hal hareketlerinin ahlakına, davranışına yansıyor bunlar. Bunu yapan, bunu söyleyen, bunu düşünen Müslüman olabilir mi diye insan düşünüyor. Tabiat-ı Salesi'nin baş tarafında işte müminlerin de ağzından çıkan ve küfrü işmam eden, yani küfür kokusu gelen sözler var diyor üstad. Dolayısıyla mesela bir tabiat risalesi münkeri yazılmış gibi görünüyor ama şöyle baktığımızda ortalama yurdum insanının da aleminde böyle bir tabiatçının bulunduğu çok aşikar. Dolayısıyla mümin insanın da aleminde mümine yakışmayan birçok fikirlerin ve davranışların da olduğu aşikar. Dolayısıyla günümüzde ehl-i imanın bu manalara çok ciddi ihtiyacı var ve alemdeki dalalete ait, tabiata ait, tağuta ait bütün kirlerin silinmesi atılması gerekiyor. Üstad özellikle bu 33. söz olmak üzere birçok risalede bunu yapıyor aslında. Yoksa Allah'a inanıp Allah yokmuş gibi yaşayan, ahirete inanıp sanki ahiret yokmuş gibi yaşayan bir dünya insan var. Ve bunlar bazen ehli sarat da olabiliyorlar. Namazdan bir yazında insanlar da olabiliyor ama hal ve hareketlerinde özellikle dünya ve çatışması sırasında dünyayı ahirete tercih ediyorlar. İşte onun için ayetinden özellikle bu asra baktığını söylüyor. Yani dünyayı ahirete bilerek tercih ediyorlar. Yani bu elmastır, bu camdır biliyor ama dünyayı tercih ediyor. Niye? Çünkü haşir akidesi aleminde tam yer etmemiş ve Cenab-ı Hakk'ın her hareketimizin muhasebesini yapacağını İnsan tam akledememiş demektir. Dolayısıyla bu asırda böyle bir üslupla yazılmış eserlere şiddetle ihtiyaç var ki Risale-i Nur mühim bir kısmını bu hakikatlere ayırmış. Ama üstü dediği gibi yani bunun dinleyici kesiminde çok çeşitli muhatapları var. İman olmayan imana geleceği, imanı zayıf olanın kuvvetleneceği, kuvvetli olanın tahkik hale geleceği, tahkik hale olanın genişleyeceği imanının ve İmanı geniş olan da bütün kemalatın, kemalat-insaniyenin kemalat hakiken medarı olan marifetullah'a terakkiat vereceğini bize ifade ediyor. Fakat ma tersüf diye üstat bir özür beyanı ederek bitiriyor. Mühim bir sebebe binaen şu mektup gayet süratle yazıldığından, ve hatta müsvedde halinde kaldığından elbette bana ait olan tarz ifadede müşevvet ve kusurlar olacaktır. Nazar-ı ile bakmalarını, velilerinden gelirse ıslahlarını ve marifet ile bana dua eylemelerini ihvanlarımdan isterim diye bitiriyor. Veselamu alemenittabalu huda vel melamu alemenittabalu hava. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Allahum salli ve sellem alemen ersalta rahmetel alamin ve alel ehli ve sahbi sellem amin.